Merhaba, Çinli milyarder ve hayırsever Chen Guangbiao'nun konserve yani depolanmış hava satma fikri ilk anda korkunç gelse de esasında kirliliğe vurgu yapıyor ve çevre için neyi korumamız gerektiğine de odaklanmamızı sağlıyor. Önümüzdeki ay konserve hava kutuları Pekin, Şanghay ve Guangzhou şehirlerinde satışa sunulacak. Taze hava konservesi 5 yuan'dan satılacak. Çin'in en ciddi sorunlarından biri büyük şehirlerdeki aşırı hava kirliliği. Öyle ki nüfusun dörtte birinden fazlasının yaşadığı, milli gelirinin ise yüzde 43'ünü sağlayan Çin'in doğu kıyılarında yılda ortalama kirlilik yaşanan gün sayısı yüzü buluyor. Greenpeace Çin İklim ve enerji kampanyası sorumlusu Li Yan, konserve temiz hava satma fikrini çok yaratıcı bulduğunu belirtti. Li Yan, fikrin havanın da bir maliyeti olduğunu ve ne kadar değerli olduğunu insanlara göstermek açısından ilham verici olduğunu söyledi. Diyelim gerçekten ihtiyacımız olan havayı da satın almak zorunda kalmayız. Bugün aynen suyu satın aldığımız gibi. Uydu verileri Kuzey Buz Denizinin buzullarının ay sonunda rekor seviyelerde eriyeceğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Kar ve Buzul Veri Merkezinden uzmanlar buzulların erime hızının bir önceki rekorun izlerini takip ettiğini belirtti. Bundan önceki en büyük erime 2007 yılında yaşanmıştı. Buzulların Eylül sonuna kadar erimesi bekleniyor. Kuzey Buz Denizi kutup bölgelerinin soğuk kalması ve küresel iklim sisteminin genel dengesi için önemli bir rol oynuyor. Buzulun açık renkteki yüzeyi güneş ışınlarının %80'ini gökyüzüne geri yansıtıyor. Buzullar erimesi ise okyanusların daha karanlık bölgelerini daha görünür hale getirerek güneş ışınlarının %90'ını emmesini sağlıyor ve deniz suyunun da böylece ısınmasına yol açıyor. Yani işin kısası gezegenin dengesi alt üst oluyor. Bugün sizi doğa bilimlerinden kısa bir geziye çıkarmak istiyorum. Sineklerin cinsel hayatıyla başlayalım. Yapılan araştırmalar erkek meyve sineklerinin cinsel teşebbüslerini boşa harcamamak için alıcı dişlerinin nasıl koktuğunu öğrendiklerini gösteriyor. Rastgele çiftleşen erkek sinekler çiftleşmiş olanlar hariç tüm dişlere yanaşıyor. Çiftleşen dişleri diğerlerinden ayırt etmenin bir yolunu buldukları bilinse de Bunu nasıl yaptıkları şimdiye kadar merak konusuydu, bilinmiyordu. Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre erkek sinekler çiftleşme sırasında dişilerin üzerinde feromon olarak bilinen koku kimyasallarını işaret olarak bırakıyor. Erkek meyve sineklerinin çiftleşme sırasında dişi üzerine bıraktıkları CVA ile bir tür sinyal verdikleri düşünülüyor. Leicester Üniversitesi'nden Profesör Charles Lambos araştırma sonuçlarının hastalık taşıyan böceklere karşı ilaç yapımında kullanılabileceği görüşünde. Profesör Kiryaku, bu tarz caydırıcı ve türe özgü moleküller ekonomik ve tıbbi önem taşıyan böceklerin kontrolünde kullanışlı olabilir diyor. Deniz bilimciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya sahilleri açıklarında beyaz köpek balıklarının hareketini izlemek için sörfçü robotlar kullanıyor. Stanford Üniversitesi'nden Profesör Block, beyaz köpek balıklarında inanılmaz bir yuvaya dönüş yeteneği olduğunu fakat davranışlarını daha iyi gözleyebilmek için hareket halinde bir gözlem evi ihtiyacının belirdiğini ifade ediyor. Bu hareketli gözlem ihtiyacına ise Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren Liquid Robotics adlı şirketin geliştirdiği çevre dostu insansız teknolojinin ürünü robotlar cevap vermiş. Sörf üzerinde bulunan bir uydu vasıtasıyla araştırmacılar köpek balığının bulunduğu noktayı tespit edebiliyor. Araştırmacılar laboratuvarda topladıkları sonuçları analiz etmekle kalmayıp üstelik kamuoyuyla da paylaşıyorlar. Veriler bir yüklenen program ile sıradan insanların anlayabileceği şekle getiriliyor. Programı kullananlar köpek balıklarının hareketlerini anında ve görüntü eşliğinde izleyebiliyor. Bu uygulamayı cebinizdeki köpek balığı olarak yorumlayan Profesör Blok, Kuzey Amerika'nın batı kıyılarındaki doğal hayatın korunması için bu alanda farkındalık yaratmanın önemli olduğunun vurgusunu yapıyor. Son haberimizde ise Londra'daki King's College tarafından yapılan ve British Journal of Cancer adlı derginde yayınlanan araştırmadan bahsedelim. Araştırma kanserin 30 yıl içinde 3 kat artacağını öngörüyor. Araştırma 2010'da İngiltere'de 65 yaş üstü 1.3 milyon kanser hastasının olduğunu ve 30 yıl içinde bu sayının 4.1 milyona yükseleceğini ortaya koydu. Macmillan Kanser Vakfı kanserin toplum açısından bir saatli bomba olduğunu belirtti. Araştırma 2010-2040 yılları arasında bütün yaş gruplarında kanser vakalarının her 10 yılda 1 milyon artacağını, en büyük artışın ise 65 yaş üstünde göreceğini ortaya koydu. Bu kanser tedavisinin ve sağlık ve sosyal bakım hizmetleri üzerinde büyük bir yük oluşturması anlamına geliyor. Ne yazık ki esas araştırması gereken nedense kanser vakalarının niçin bu kadar hızla arttığı. Burada çevresel faktörlerin önemli olduğu çok aşikar. Artan yoğunluk ve tüketime dayalı stres, zehirli kimyasal ve radyoaktivitenin etkisiyle artık araştırılması ve önlemleri alınması gereken bir dizi sorunla karşı karşıya günümüz toplumu. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.